Aziz Nesin aramızda. Hazırlayan Nesin Yayın Evi. Sunanlar Emine Özacar ve Ali Hancı. Açık Radyo dinleyenleri merhaba. Bu haftaki öykümüzü sevgili Ayça Damgacı okuyacak. Öykümüzün adı Vatan Sağ Olsun.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 Yine çenemi okşarak ''Sen kaç yaşındasın bakayım?'' dedi. ''Yirmi sekiz efendim.'' ''Sen o zaman daha ana rahmine bile düşmemiştin.'' Bir arkadaşının savaştaki olağanüstü yiğitliğini anlattı. Bir arkadaşının, bir arkadaşının savaştaki olağanüstü yiğitliğini anlattı. Coşkudan yüreğim ağzıma geldi. Sonra bu yiğit arkadaşının nasıl şehit olduğunu anlatırken... Sanki yeniden o anıları yaşıyormuş gibi koca adam hıçkırarak ağlamaya başladı. Ben ağlamamak için düşlerimle dudağımı ısırdım ama baktım hesap uzmanı ağlıyordu. İki maliye müfettişi de mendille gözlerini siliyor, burunlarını çekiyorlar. Afedersiniz dedi. Çok heyecanlandım da. <gülüyor> ah sizlere bunları anlatmak hiç doğru değil hiç. Ay, rica ediniz, devam ediniz beyefendi. Yaşlı gözlerini silerek saatine baktı. Oh. Öyle olmuş çocuklar. Sizi de eşinizden alıkoydum. Oh. Öyle olmuş çocuklar ya. Ah Sizi de eşinizden alıkoydum. Ayağa kalktı. İki kolunu yana açtı. O kalkınca ister istemez biz de kalktık arkasından yürüdük. Özel arabasına bindik. Araba büyüktü hepimizi aldı.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 ...özel arabasıyla bizi dairemize kadar gönderdi. Vatan Sağolsun kitabının arkasında... ...Doğan Hızlan'ın ve Tarık Dursun'un... ...kitapla ilgili olarak yazdıkları yazılar var. Doğan Hızlan yeni gazete... ...19 Temmuz 1968 yılında şöyle yazıyor... ...bir parça okuyorum. Aziz Nesin'in hikayelerinin konusunda... ...ve kahramanlarında dikkati çeken bir özellik vardır. Ülkemizde ayrıntılarla uğraşıldığından... Öz arada kaynayıp gider. Onun çoğu olumsuz kahramanların amacı bu asıl özün arada kaynatılmasını belirtmeleridir. Bu tavır devrimci ve radikal bir yazarın bakış açısında belirler, diyor. Mizahın Keskin Kılıcı adlı yazısında Tarık Dursun Vatan Sağolsun için şöyle söylüyor. Vatan Sağolsun'un ilk hikayesi kitaba adını veren Vatan Sağolsun. Toplumumuzda kendilerine birer kahraman olarak yutturmuş kişilerin gerçek yüzünü tanıtılıyor bu hikayede. Ülkücü kahramanın bütün direnmelerine karşılık sözde kahraman o denli açık ve güçsüz yanlarını buluyor ki sonunda bu yutturmacılık karşısında ülkücülük bile para etmez bir duruma geliyor. Sevgili Ayça Damgacı'ya Nesin Vakfı ve Nesin yayınevi adına çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Neşeli günler diliyoruz. Müzik